Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi'llezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ lehneledie lev lâ enhedânallâh. Ve mâ tevefîku ve'ltisâm illâ billâh. Allahumme salli ve sellem ve bârik alâ seyyidinâ ve nebînâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ ve nebînâ ve habîbinâ Muhammed. Güzeller güzeli güzel Mevlâmın güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın güzel muhatapları. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya ahiret huzur ve mutluluğu üzerleriniz olsun. Bütün oklar Medine'yi gösteriyordu. İşaret verilmiş, yol hazırlıklarına başlanmıştı. Sırası gelenler tarihin ve takvimin seyrini değiştirecek bu yolculukta yerlerini alıyorlardı. Mekke-i basıncı o kadar yükselmişti ki bir pencere açılmasa nefes alıp vermek mümkün olmayacaktı. Kendisi içinde vaktin geldiğini düşünüyordu. Lakabı çok samimi, çok sadık olandı. Samimiyetinin ve sadakatinin gereği kapısını çaldı ve izin istediği yolculuk için. O ise dur bakalım, belki Allah sana bir arkadaş nasip eder diyerek erteledi bu yolculuğu. Ta ki bilgisizlik ve karanlık evrene gönderilen ışığı söndürmek için sözleşene kadar. Bu kez kapısı çalınan, çok samimi ve çok sadık olan gelen oydu demek birlikte yola çıkacaktılar. Demek yol arkadaşıydı, bir peygamber. Ebu Bekir Sıddık sevinçten ağlıyordu. Peygamberliğini açıklar açıklamaz inanmıştı ona. Bir an bile tereddüt etmemişti. O ne söylüyorsa doğruydu. Kendisine, arkadaşın akıl almaz şeyler söylüyor. Kudüs'e bu gece gidip geldiğini, göklere çıktığını anlatıyor dediklerinde, o mu söylüyor bunu diye sormuş. Evet cevabını alınca, o söylüyorsa o söylüyorsa doğrudur demiş ve soluğu sevgili peygamberinin yanında almıştı. O sırada sevgililer sevgilisi sevgilimiz Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimiz Mescid-i Aksa'yı anlatıyordu. Sözünü tamamlayınca Hazreti Ebubekir radıyallahu an doğru söylüyorsun ya Resulallah. Doğru söylüyorsun. ''Miracın mübarek olsun ya Rasulallah dedi heyecanla ve o günden sonra Sıddık denildi. Asıl adı Abdullah bin Kuhafe idi. İslam'a girince Abdullah bin Kuhafe oldu. Resulullah ve vesselam ona Ebu Bekir dedi ve Allah ona Sıddık unvanını verince Ebu Bekir Sıddık oldu. Yani çok samimi ve çok sadık olan Kudüs'e gitmenin lafı mı olurdu? O daha büyük hususlarda tasdik ediyordu arkadaşını. Gökten vahiy geliyordu o sevgililer sevgilisine gece gündüz. O söylüyorsa doğruydu. Hayatı boyunca ondan hiçbir yalan, hiçbir aldatma, teşbihle de olsa, tevil ile de olsa hiçbir yanılma, yanıltma görmemişti. Peygamberliğinden önce hiçbir insan aleyhine yalan söylemeyen bir kişi Allah'a hiç yalan isnat edebilir miydi? Ebu Bekir sadakat ile, samimiyet ile, ihlas ile, aşk ile bağlanmıştı. Hazreti Ebu Bekir, Habeşistan'a hicret için yola çıktığı günü hatırladı. Yolda İbn-i rastlamış, Mekke'nin Ebu Bekir gibi değerli bir kişilikten mahrum kalmasına gönlü razı olmayan İbn-i Müslüman olmamasına rağmen Ebu Bekir radıyallahu anh'ı himaye ederek Mekke'ye geri dönmesini sağlamıştı. Ancak bir şartı vardı. Müşriklerin, ibadetini evinde yapacak, dışarıda Kur'an okumayacaktı. Zira o mübarek Kur'an'ı dinleyen insanlar o mübarek lahuti ve davudi olan nameler sahip olan Kur'an'ı dinleyen insanlar etkileniyorlardı. İstemeden düşünceye dalıyorlardı. Ve düşündükleri akıllarına ve gönüllerine galip geliyor bu sebeple Müslüman oluyorlardı. Başlangıçta bu şartı yerine getirildiyse de bir süre sonra dayanamayıp evinin bahçesinde Kur'an okumaya başlamış. O yüzden İbn-i uyarısına maruz kalmıştı. Seçimini yapmalıydı. Ya himaye ya Kur'an. Hiç tereddüt etmeden şu cevabı vermişti ona. Himayeni iade ediyorum. Ben Allah'ın ve Peygamberinin himayesine razıyım diyordu. İşte Allah'ın ve Sevgili peygamberinin himayesinde başladığı büyük yolculuk. Peşlerindeydi bilgisizlik. Hem de servet vaat ederek bulanlara. Halbuki bir gerçeğe tanık olmuştu üç gün üç gece saklandıkları mağara. Yalnız değillerdi. O her dediği doğru olan peygamber söylemişti. La tahrizen innallâhe ma'inâ. O halle kimse dokunamazdı ona. Rahat bir nefes aldı Ebu Bekir. Ülk önce o girmişti mağaraya. Peygamberine bir şey olur diye. Elbisesiyle tıkamıştı topraktaki delikleri yılan olur korkusuyla. Elbisesi yetmemişti de topuyla tıkayıp geçirmişti geceyi. Himaye mağaradan sonra da devam etmiş. Peşlerine takılan bir atlı Süraka bin Malik tam onları yakalayacakken batmıştı kumlara. Nasıl bir peygamberdi o? Ne muhteşem bir koruma altındaydı. La tahzzen... اِنَّ ma'na ma Üzülme, endişelenme, muhakkak ki Allah bizimle beraberdir. اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَى ayetini o anda nasıl hissediyordu? Sonunda Medine-i Münevvere'ye doğdu ay. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, o cömert arkadaş yanında getirebildiği dirhemlerle satın aldı. Yetimlerden, peygamber mescidinin arsasını. Bir Rebu Levvelde çıkmıştı Sevir'den. Sekiz Rebu Levvelde Kuba'ya, 12 Rabü'yle evvelde de Medine'deki Mescid-i Nebebi'nin olduğu mekana varmıştı. Nasıl da severdi bu yolda harcanmasını Hazreti Ebu Bekir. Müşriklerin kızgın taşlar altında ezdiği Allahı Ahad, allah Ahad, Allah birdir. Eşi benzeri yoktur, orta yoktur. Yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların hepsinin sahibi odur. Ben... O Allah'a iman ettim. Ben o Allah'a uslat ettim. Ben o Allah'ı seviyorum. Ben o Allah'a aşığım dediği için taşlar altında ezilen Bilal'i beş ukiye altın karşılığında kurtarıp azat etmişti de bir ukiye altın versen onu yine satardık demeleri üzerine şayet siz bırakın beş ukiyeyi yüz ukiye isteseydiniz onu yine alırdım demişti. Tebük Savaşı'ndan Önce 4000 bin gümüş dirhemle sevgililer sevgilisi sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelmiş. Sevgilimiz Resulullah'ın Ey Ebu Bekir ailene, evi halkına ne bıraktın? Görüyorum ki her şeyi toplayıp getirmişsin. Sorusuna Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah diyerek cevap vermişti. Efendimiz bir kısmını alıp gerisini iade etmişti. Ama o iade edilenlerden bile rahatsızlık duyuyordu Ebu Bekir radiyallahu anh. Zira o dünyayı değeriyle ölçebiliyor. Düşman ordusundan değil, nefsin üzerine yürüyüp kuşatmaya çalışan dünyadan korkuyordu Müslümanlar için. Gördüm ki dünya size doğru gelmekte. Niçin geliyor? Kuşatmak için sizi. Bana öyle geliyor ki sizler de ipekten perde ve döşemeler... Atlas'tan yastık ve şilteler edinecek ve yün yataklarda yatmaktan diken üzerinde yatıyormuşçasına acı duyacaksınız, diyor. Gençlikleriyle övünen delikanlılar, nerede? Medain şehrini kurup etrafını surlarla çeviren krallar, nerede? Nerede savaş meydanlarında zafer kazananlar? Zaman onları yok etti. Şimdi onlar, mezarlarının karanlığındadırlar. Acele etmelisiniz, acele. Kurtulmaya bakmalısınız, kurtulmaya diye haykırıyordu. Ve bu yüzden Hazreti Ömer şu olayı anlatıyordu. Medine-i Münevveri'nin dış mahallelerinden birinde ama bir ihtiyar kadın vardı. Her gün ona uğrayıp yardım etmek isterdim. Fakat ne zaman gitsem benden önce birinin uğrayıp her işini yaptığını görürdüm. Merak ettim. Her gün bu sevabı işleyen kimdir diye. Bir gün çok erkenden yanına uğradım ihtiyarın. Bir de gördüm, bu hayır işleyen Ebu Bekır Sıddık değil mi? 20 Mayıs günü ağaçların öz suları köklerden dallara doğru tırmanırken minberin merdivenlerinde yükseliyordu. O söylediği her sözü gönül mahfazalarında bir mücevher gibi saklayan sahabeler dikkat kesilmiş bekliyordu. 11 yıl geçmişti hicretin üstünden ve efendileriydi kalplerini çarptırarak minberde yükselen heyecanları ölçülemeyecek kadar büyüktü. Çünkü her yükseliş yeni haberler getiriyordu gökten. Rahmetin yıllardır yağdığı bu ravzada çıt çıkmıyordu yine. Ta ki Hz. Ebu Bekri Sıddık'ın kalbine bir yıldırım düşene kadar minberden. Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, Hz. Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın bir kulunu, dünya ile kendi yanında olandan birini tercih etmekte serbest bıraktığını okulunda Allah'ın yanında olanı tercih ettiğini söylediğinde olan olmuş Hazreti Ebubekir radıyallahu an önce hiç kimsenin duymadığı bir gök gürültüsüyle sarsılmış ve arkasından yaşlar boşanmıştı gözlerinden hastalandığını herkes bilse de ilk o hissetmişti ayrılık vaktini anlamıştı O kuldu Resul Ekrem Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kırıkların susmasını istemiş. Ebu Bekir'in kapısı dışında mescidin avlusuna açılan bütün kapıların kapatılmasını emretmişti. Bugünkü Mescid-i Nebevi'nin Selam'ının tam solundaki kapıdır, sıddık kapısı. Ardından İslam'a ondan daha yararlı bir kimse tanımadığını belirterek insanlar arasında bir dost edinecek olsa Ebu bekri tercih edeceğini söylemiş. Namaza çıkamayacak kadar şiddetlendiğinde hastalığı imamlığı Ebu Bekir'e terk etmişti. Sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa'nın sevgilimizin yerine geçmek. O istemeseydi tahammül edemezdi. yüküne kadar ağırdı ve ne kadar sevinmişti bir sabah namaza durduğunda yanında. Şükür peygamber iyileşti. Sevinç yeniden dalgalandı da Sahabeler yeniden heyecanlandı, canlandı. Ebu Bekir izin aldı Resul'den evine gelmek için. Birkaç saat sonra tam gidecekken evine o haber ulaştı kendisine. Ayrılmıştı. Kavuşmak için Rabbine, ulaşmak için refik Aile'ye. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an son peygamberin evine koşuyordu. Efendisinin yüzünü açıp öpüyor, öpüyor, kokluyor. Son kez anından bir daha öpüyordu. Ölümünde. de Hayatın gibi, güzel ve temiz yarası Allah diye gözyaşlarını akıtıyordu. Omuzlarını çatırdatan sorumluluğu olmasa hiç ayrılmayacak. Halbuki onu bekleyenler, Peygamber nasıl ölür diye şaşıranlar var. Yetişmeli Ebu Bekir. Acının yanlış sözler söyletmesine izin vermemeli. Onun için yarısını küreyip kükremeli. Gerçek adına. Kim Muhammed'e tapıyorduysa bilsin ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiştir. Kim Allah'a tapıyorsa Allah baki ve ebedidir. İşte bu söz ve peşinden okuduğu ayet yatıştırıyordu durukları. Eğer o Resul ölse veya öldürülse ökçeleriniz üzerinde Rahman'dan, imandan gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa kendine zulmeder. Ebu Bekir radiyallahu anı. Ezen sorumluluktan onlar da paylarını alıyordu. Zaman akmakta ve yapacak çok şey var. O halde geç kalmamalıydı. Şura'dan Ebubekir çıkıyor. Peygamberin cennetle müjdelediği yol arkadaşı ve çıkıyor Ebubekir kutlu minbere. Ey insanlar, en iyiniz olmadığım halde yönetiminizi üstlenmiş bulunuyorum. İyi yönetirsem bana yardımcı olunuz. Kötü yönetirsem beni uyarınız. Ve düzeltiniz diyerek başlıyor konuşmasına. Ve başa geçenlerin söylemekten korkacağı sözlerle. Sonra şöyle devam ediyor. iktidarı yani gücü tanımlayarak. Zayıflarınız benim nezdimde kuvvetli sayılır. Onun hakkını başkalarından alırım. Güçlüleriniz bana göre zayıftır. Onlardan başkalarının hakkını alırım. Söylediklerini yapıyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Suriye üzerine göndermek istediği orduyu, o sevgilinin tayin ettiği genç komutan Usama bin Zeyd'i atının yanında yürüyerek uğurluyor, aldırmayarak itirazlara. Gençtir, azatlı kölenin oğludur, tecrübesizdir diyenlere, dostum Resulullah uygun bulmuştur onun gitmesini diye cevaplıyordu. Zekatını vermeyen bedevilere fakirlerin hakkı için, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra türeyen yalancı peygamberlere gerçek için savaş açıyor. Ancak savaşırken bile ilkelerine sahip çıkıyor ve Müslümanların ilkelerini tekrardan tazeliyor. Yeryüzünün bütün komutanlarına sesleniyor Hüsame'nin zatında. Zulmetmeyiniz, kimsenin ağzasını kesmeyiniz, çocukları ihtiyarları öldürmeyiniz, ağaçları kesip yakmayınız, yemiş veren ağaçlara dokunmayınız. Hayvanları gıdadan başka bir maksat için kesmeyiniz. 2 sene 3 ay 10 gün sürüyor. Ebu Ebubekir'siz diyeccedir Allah'ın halifeliği. Bu kısa zamanda fitneler bastırılıyor. Fetihler yapılıyor. Hafızların gazalarda şehadetiyle Kur'an'dan bir şey kaybolur korkusuyla sayfalar yazılı olan ayetler başta vahi katipleri olmak üzere büyük sahabelerden oluşan bir heyetin nezaretinde toplanıp musaf haline, kitap haline getiriliyor. Devlet malı titizlikle korunuyor. Övgüden hoşlanmıyor Ebu Bekir ve kendisini övenleri duyduğu zaman şöyle yalvarıyor Rabbine. Allah'ım beni benden iyi bilirsin. Ben de kendimi onlardan iyi tanırım. Beni onların zannettikleri gibi hayırlı bir kul yap. Fakat hepsinden öte süt sağıyor halife. Halife olmadan önce yaptığı gibi. Halife olduktan sonra mahallenin kız çocuklarından birinin, Artık bize süt sağmaz dediğini işitince yine sağıveririm kızım diyerek gülümsüyor ve ekliyor. Mevkiin beni eski halimden ayırmamasını da Allah'tan dilerim. Ve anı yaklaşıyor anı Sana doktor çağıralım diyorlar ölüm döşeğinde. Tabip beni gördü diyor. Ben istediğimi yaptım diyor. Hilafeti iki sene üç ay gibi çok kısa bir müddet sürmesine rağmen Ebu Bekir Saddiq radiyallahu anh zamanında İslam devleti büyük bir gelişme göstermişti. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh hicreyi 13. yılda Cemaziyel Akhir ayının başında hicretten sonra Medini Münevrede yakalandığı hastalığının ortaya çıkması üzerine yatağa düşünce yerine Hz. Ömer radiyallahu anh'ın namaz kıldırmasını istemişti. Ashab-ı kiramla istişare ederek Hz. Ömer'i halefileye uygun gördüğünü söyledi. Hz. Ömer'in sert ve kaba oluşu gibi bazı itirazlara cevap verdi ve hilafet geri Resulullah'ın yanına umut hizasında olarak defnedildi. Böylece bu iki büyük insanın, iki büyük dostun kabirlerinde de birbirlerine yakınlığı birliktelikleri devam etmiş oldu. Bugün dahi Medine-i Münevvara'da bab Selam kapısından giren Allah Resulü'nün sevdalıları, Sevgililer, sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlar selamlamaz on adım sonra hemen onun yanında Hz. Ebu Bekir radiyallahu selamlamaktadırlar. Hz. Ebu selamlar selamlamaz hemen onun yanında bir adım sonra Hz. Ömer radiyallahu anh'a. Aralarında bir adım Resulullah'a selamlıyorlar. Bir adım sonra Hz. Bekri, bir adım sonra Hz. Ömer'i. Dünyada birbirlerinden hiç ayrılmayan dostlar, belki şu hadisi şerifi daha farklı anlamak gerekir. ''Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz.'' Her an Allah Resulü ile yaşadılar. ''Elmer umâ'u'men habbe'' ''Kişi sevdiyle beraberdir'' hadisini ''Men teşebbaha bi kavmin fahu minhum'' ''Her kim bir topluluğa benzeme çalışırsa o onlardandır'' hadisince idrak ederek yaşadılar. Her an Resulullahla beraberdiler. Hayatlarında her an Resulullah beraberli olmalarının hatırına vefatlarından sonra da onun yanında oldular. السلام عليكم يا أبا بكر الصديق السلام عليكم يا خليفة رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزاق الله خير عن أفضل الجزاء رضي الله عنك اللهم رضا عنه فارفع درجاته وأكرم مقامه وأنزل سبابه Ya Rabbi, bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından azat eyle. Ey Rabbimiz, bize çok sabır ver. Müslüman olarak emaneti al. Bize hikmet ver. Sarihler arasına kat. Bizi ve neslimizi dinin temeli olan namazı devamlı kılanlardan eyle. Duamızı kabul et. Kıyamette hesap olunacağımız gün... Bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle ya Rabbi, tembellikten, acizlikten, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan, faydasız ilimden, sıkıntılardan, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan, korkaklıktan, Kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bilmediğimiz bütün kötülüklerden muhafaza et bizi. Bilmediğimiz bütün yeliklere ihsan et, dahil et bizi. Dünya sıkıntılarından ve ahiret azabından koru bizi. Her işimizin sonunu güzel eyle. Doğru konuşanlardan, ibadetini güzel yapanlardan, nimetine şükreden, işinde sebat eden, kaza ve kaderine rıza gösterenlerden eyle bizi. Afiyet ve güzel ahlak ver. Günahlarımızı rahmetinle aff ve mağfiret eyle. de mağfiret eyle. Yaşayanlarımıza hayırlı insanlar olmalarını ihsan et. Rüyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrelikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten yoldan çıkaran fakirlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galip gelmesinden, kötü ahlaktan, bidat işlemekten, hürafeye batmaktan, delalete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, öldürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek, İşlerin tümünden Sana sındık. Bunlardan bizi koru ya Rabbi Ya Rabbi Bize sarsılmaz bir iman Güzel bir ahlak Şükredici bir kalp Sabredici bir beden Zikredici dil Kaza ve kaderine rıza gösteren Hayırlı ömür Salih evlat Dünya ve ahirette güzellikler ihsan et Anne ve babalarımızı merhamet et Mağfiretle bağışla Kendi sevgini Sevdiklerinin sevgisini, bütün enbiyanın, ehl-i beytin, eshab-ı kiramın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle. Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak huzuruna gelebilmeyi nasip et. Bize hakkı hak, batılı batıl göster ya Darus selamı bizlere bırakan ecdadımızın ruhlarını şad eyle. Sen her şey gücü yetensin Allah'ım. Kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırız. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırız. Ey Allah'ım, gözümüzde bir nur, kulağımızda bir nur, kalbimizde bir nur yarat. Göğsümüze genişlik ver, işlerimizi kolaylaştır. Kalbimize vesvese veren şeytandan İçlerimizin karışıklığından, kabir azabından ve fiknelerinin şerrinden, Gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, Korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, Zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden, Sana sığınırız, ey Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından, ve büyük gazabından sana sığınırız. Bizi hidayetine ulaştır. Geçmişimizi ve geleceğimizi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı. Ey kendisinden istenenlerin en keremlisi. En şefkatlisi. Sen sözümüzü işitiyorsun. Yerimizi görüyorsun. Gizli ve açık neyimiz varsa biliyorsun. İşlerimizden, yaptıklarımızdan hiçbir sana gizli değil. Çaresiziz, yoksuluz, senden yardım ve eman diliyoruz, korkuyoruz, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Bir çaresiz senden nasıl isterse öyle istiyoruz. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa öyle yalvarıyoruz. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse öyle dua ediyoruz. Ey Rabbim duamızı kabul buyurmaktan bizi mahrum eyleme. Bize rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Biz sana her an muhtaçız. Senin ise hiç kimseye ihtiyacın yok. Sen ancak yaratanımızsın. Bizi bağışla. Ey ümit bağlananların en üstünü, ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata, af ve mağfireden nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma, seni çok seviyoruz Allah'ım. Ümmete bahdet, ümmete birlik, ümmete tevhid nasip hele. Bu tevhidi öyle haşret aramızda, öyle dirilt ki tüm insanlık bu rahmeti kalplerinde hissetsin. Amin, amin, amin. Bugünkü gafletten kurtuluş programımızı burada bitiriyorken bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek kavuşabileceğimiz en güzel makamdır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.